Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz Merhabalar, bugün 16 Şubat 2010. Geçen hafta hem programda attığımız hem programdan sonra çarşamba sabahı yaptığımız toplantıda attığımız fırça işe yaradığı üzere iki adet yeni arkadaşımız var aramızda. Merhabalar, ben Ahmet. Sen de Pelin. Şimdi Pelin biraz daha yüksek sesle konuşacak bir daha sefer konuştuğunda. Ee, bugün ilk defa bu kadar... Ucu ucuna geldik. Hatta o kadar ucu ucuna geldik ki müziğimizin ne olduğunu bile bilmiyoruz. İnşallah arada bir de müziğimiz olacak. Ne konuşacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü <gülüyor> bu hafta ilginç bir... İlginç demeyeyim tabii pek çok insan için normal bir olaydır. Benim bir oğlum oldu. ve Sağ olun, teşekkürler. İşte hastanedeydik az evvel. Yani bugün oldu değil. Onun kontrollerine gittik. Kontroller biraz uzadı. Test yapılan aletlerde sorun varmış falan derken. Birazcık geciktik. Kusura bakmayın onun için yani çok planlı olarak bugün konuşmuyoruz. Aklımızda olan daha doğrusu benim aklımda olan Ahmet'e telefonla söylediğim ben geç kalacak olursam sen başla diye. Çok standart olarak hepimizin kafasında olan iki tane kavram var. Bu pek çoğunuz belki izliyorsunuzdur. Edirne çevresinde çok ciddi sel baskınları oluyor. Maalesef. Türkiye'nin pek çok yerinde çok ciddi sorunlar oluyor yağışlardan kaynaklanan. Ondan sonra diğer taraftan da diyoruz ki iklim değişikliği oluyor ve Türkiye kuraklaşacak bu iki düşünce yani bir yandan iklim değişikliği oluyor Türkiye kuraklaşacak. Öbür tarafta da bu sel baskınları nasıl aynı cümlenin içerisinde bir mantık ifade edebiliyor. Temel konumuzun bu olması gerekiyor. Ondan sonra başka yerlere gideriz. Ahmet gözümün içine bakıyor başka şeyler konuşuruz değil mi diye. Şimdi e, temel konumuz dediğim gibi bir iklim değişikliği yani küresel ısınma ne, iklim değişikliği ne, hava durumu ne ve iklim ne gibi dört tane ana başlık var konuşabileceğimiz. Öncelikle küresel ısınma gayet basit. Bunu daha önceden konuşuyoruz. Uzaya bir tane uzay aracı gönderiyorsunuz. Uzay aracının üstünde bir tane sensör var. O uzay aracı bir güneşe doğru bakıyor. Güneşten ne kadar enerji geldiğini ölçüyor. Bir de dünyaya doğru bakıyor. Dünyadan ne kadar enerji çıktığına bakıyor. Bu ikisi arasındaki fark temel olarak dünyada kalan enerjiyi ya da dünyanın fazladan yaydığı enerjiyi gösteriyor oluyor. Ve metre kareye 0.7 watt ...daha fazla güç düşüyor. Yani güneşten gelen 0.7 Watt daha fazla. Dolayısıyla da bu 0.7 Watt dünyayı ısıtıyor. Bu hani küresel ısınma vardır yoktur bunun tartışması bile yok. Çünkü bunu yapan aletler uzaya gönderdiğimiz aletler bir ölçüm yapıyorlar. Ve bir sayı söylüyorlar hani bu, bu sayının tartışılacak herhangi bir tarafı yok. Yalnız öbür tarafta hani diyoruz ki küresel ısınma var peki bu sene niye bu kadar soğuk geçiyor? İşte Romanya mı? Son 30 senenin en soğuk kışı Avrupa evet, şöyle çok... Amerika böyle e, ne karaltı ona bir isim vermişlerdi. Ha Snowgaden evet. Armageddon <gülüyor> benzeri Amerika'daki şu andaki duruma uzaydan fotoğraflar falan. Durum böyleyken peki nasıl oluyor da küresel olarak ısınıyoruz? Bu şu herhangi bir noktada biz dünyaya baktığımız zaman herhangi bir aletle o an bir ölçüm yapmıyoruz. Yaptığımız ölçümlerin tamamını çok uzun sürelerde yapmak zorundayız. Çünkü bugünden yarına yaptığımızda mesela bir gün ölçüm yaptığımız bölge dünyada çok büyük miktarda bulutla kaplı olabilir. Ve onun tabi bulut biliyorsunuz hani küçükten öğrendiğimiz şey yazın beyaz gelir çünkü güneş ışıklarını yansıtır hikayesi. Güneş ışıklarını yansıttığı için dünyanın sıcaklığı da daha doğrusu dünyanın yaydığı ışımada daha yüksek görünecek sıcaklığı düşüyormuş gibi görünecek. Ama sorun bu değil. Buradaki sorun e, uzun vadede yani seneler mertebesinde ölçümler yaptığınız zaman dünyaya dünyanın yaydığı ışıma ne kadar? Ve güneşten aldığı ne kadar? Çünkü aldığından fazlasını yayıyorsa, so yayıyorsa soğur, aldığından fazlasını azını yayıyorsa ısınır. Kesinlikle. Şu anda o durumdayız. Şimdi bu bir küresel ısınma nedir? Hocam bir şey sorabilir miyim? Soracağınız. Araya gireyim biraz ilgisiz gibi olacak ama. Estağfurullah. Rüzgarın bu, bu konuyla ne alakası? <gülüyor> bu aradaki ısı farkının farklı bir sebepten olma ihtimali var mıdır? Bu şüpheli sorular mesela insan aklına gelebiliyor. Ne gibi? Mesela? Mesela ölçüm cihazlarındaki hassasiyetler veya... E... Ama bak şimdi aynı cihazı bir sağ tarafa çevirip ölçüyorsun bir sol tarafa çevirip ölçüyorsun. Farklı bir tarafa çevirmiyorsun farklı bir şey yapmıyorsun o cihazla. Anlıyorum. Onu demek istiyorum. Yani sağ tarafa da sol tarafa da çevirdiğinde aynı cihaz elindeki. Hani bir tarafa çevirdiğimizde öbür tarafa çevirdiğimizde farklı bir takım şeyler ölçüyor değiliz ki. Aynı cihazlarla güneşe bakıyoruz. Güneşten geleni ölçüyoruz. Dünyaya bakıyoruz. Dünyadan geleni ölçüyoruz. Onun için hani yapacak bir şey yok. Bunda bu, bu, Bunun herhangi bir tartışması yok. Sayı olarak. Hı. Bazen böyle insan aklında soru işareti kalabiliyor. Hani acaba e, bu aradaki fark farklı sebeplerden olabilir mi? Çünkü bazen sonuçta bizim kullandığımız bütün cihazlar Elektronik cihazlar, mekanik cihazlar veya bizim henüz keşfedemediğimiz farklı bir sebep var mıdır ki? Açıklayamıyoruz bak, biz bunu. Bak şöyle. Bizim hen henüz keşfedemediğimiz farklı bir sebep olur mu sorusuna bir bilim adamı hayır olmaz öyle şey diye cevap veremez. Veremez. Düzgünüm. Yani var mıdır öyle bir sebep? Olabilir. Ama hani bu diyoruz ya IPCC raporlarında evet. da neredeyse kesin denen bir takım laflar var ya da epey kesin. Şimdi bu ne demek? Bu şu herhangi başka bir sebep yüzde bir ihtimaldir. Anlıyorum hocam. Yani bu sebep benim dediğim yüzde 99 dünyanın ısındığı belki de başka bir şey var bilmediğimiz yüzde bir ihtimal. Tabii ki öyle bir şey ihtimal dahil ama yüzde bir. Onun için yani dikkatli olmak lazım. İktimal dahil mi? Bilim adamı olarak hayır diyemem. Ama ne kadar ihtimal? %1. O da hani... Şimdi şöyle bunu her seferinde söylüyoruz işte bu gelirken bunu sen bilmiyorsun. Asansör var ya asansörde aşağıya sağ inmeme şansın %99 dersem hanginiz o asansöre biner? Tamam. İşte aynı hikaye bu. Anlaştık? Anlaştık hocam. Şimdi öbür tarafına gelecek olursak Esas buradaki temel yani küresel ısınma niye ya da küresel iklim değişikliği niye? Şimdi küresel ısınma var mıdır? Vardır. Bunun tartışması yok. Yüzde yüz. Küresel iklim değişikliği var mıdır? Hmm. Bunu da biraz daha dikkatli düşünmek, konuşmak gerekiyor. Hmm. Ben bir şey sorabilir miyim? Bugün Sor. gazetede okudum. Yani e, bilim adamlarına göre 1995 yılında küresel ısınma diye bir şey bitmiş. Ama bunu bilim adamları... Ortaya çıkarmıyorlar. Hani içine cansız da girip de böyle bir şeyler ortaya çıkarmış. Buna ne deniyor? Halk bunun sonuçta bakıyorlar. Neden böyle bir şeyler söyleniyor? Gerçekten hocam ben de evet. o tarz söylentiler diyorum ama bilmiyorum. E, Doğruluk payı nedir? Ya, İşin bu, içinde biraz sanki siyaset de var gibi geliyor bana ama. Ya yavrumlar siz hani derse gelip dinleyenlersiniz. Siz böyle şeyler derseniz halk ne desin? Tam bunları bilerek soruyorum hocam. Tamam <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> okey. Biz biliyoruz ama tamam. dinleyenler, hani inananlar. Buradaki temel nokta şu o 1998. Yani 95, 95 98, 98. Şöyle bir şey söz konusu. İstatistik en güzel yalan söyleme metodudur. Çünkü sayılarla istediğiniz gibi oynarsınız ve istatistik kullanarak inanılmaz güzel yalanlar söyleyebilirsiniz. Kabul müyoruz bundan? Ki bolca yapılan şey. Tabii ki. Şimdi istatistiği hangi noktada bu iklim değişikliği konusunda nasıl kullanmak lazım? Mesela Son 3 seneye bakacak olursak, ondan önceki 3 seneyle kıyaslayacak olursak İstanbul'da, çok kısıtlı bir laf söylüyorum. İstanbul'da son 3 seneyi ondan önceki 3 seneyle kıyaslayacak olursak küresel soğuma var. İstanbul son 3 senede, ondan önceki 3 seneden daha soğuk. Evet, yazlar daha sıcak. Evet, yani işte 2005 gayet sıcak bir yazdı, 2004 sıcak yani 2004-2005-2006. Bir de 2007-2008-2009 bunu kıyaslayacak olursak son 3 sene ciddi biçimde de ama şimdi kendimiz o kadar kısıtlıyoruz ki neye baktığımız karışıyor ortada. Mesela bugün için baktığımızda dünyada pek çok noktada inanılmaz derecede soğuma var. Ama bu son 6 aya bakarsanız, ondan önceki 6 aya bakarsanız da inanılmaz sıcaklık rekorları kırılıyor dünyanın çeşitli yerlerinde. Sonra dünyanın neresine bakıyorsunuz? Bazı yerlerine baktığınızda inanılmaz bir soğuma var. Evet. Bazı yerlerine baktığınızda da ve ciddi bir ısınma var. Yani o zaman küresel ısınma dediğimiz ne? Dünyanın her noktasında çok uzun süreli ölçümler yapacaksınız ki bu uzun süreli ölçümler 10 yıl mertebesinde olacak neredeyse. Ve o 10 yıl mertebesindeki sıcaklıkları bir önceki 10 yılla kıyaslayacaksınız. Onu bir önceki 10 yılla kıyaslayacaksınız. Sıcaklıktan bahsediyorsak bu. Ha Küresel iklim değişikliği, sıcaklık bu kaç derecesizce bu ısınma? Şu an 0.8 diye. 0.8. Anlaştık şimdi 0.8'i hangimiz günlük hayatımızda? Aa bak İstanbul'un sıcaklığı 0.8 derece arttı diye hissedebiliriz. Yok öyle bir termometremiz. Biz hani 5 dereceyi hissedebiliriz vücut olarak. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak. Ama bütün dünyanın ortalamasına baktığımızda yani sıcak yerler, soğuk yerler, Hepsinin bir kısmı ısınmıştır, bir kısmı soğumuştur. Ama ortalaması ne kadar arttı diyorsak ortalaması 0.8 arttı. Evet. İşte bu da bizi küresel iklim değişikliğine getiriyor. Küresel ısınmaya değil. Evet dünyanın hepsine baktığımızda bir küresel ısınma var. Ama bu herhangi bir nokta da ısındı anlamında değil. Soğuyan bazı noktalar var, ısınan noktalar var. Ortalamalı ortalaması var. ısındı. Evet. evet bu noktada bir müzik arasına girelim. Geri dönüp konuşacağız inşallah. Evet dönelim konumuza küresel iklim değişikliği neresinde bunun ee, küresel ısınma neresinde dediğimiz gibi bazı yerler ısınıyor bazı yerler soğuyor bunun ortalaması küresel ısınma diyoruz ve insanlar birazcık yanlış algılıyorlar diye ben elimden geldiğince küresel ısınma lafını kullanmamaya çalışıyorum çünkü küresel ısınma evet ortalaması artıyor ama bu bilimsel bir kavram ama küresel iklim değişikliği dediğimiz zaman iklim değişikliği ısınabilir soğuyabilir her iki anlamı da içeriyor. Ve bazı yerler var ki ısınacak, bazı yerler var ki soğuyacak. Ama daha önemlisi bu küresel iklim değişikliği dediğimiz konunun içerisinde temelinde ekstrem olayların frekansı artacak. Yani yağdığı zaman, yani yağm şöyle yağmaması bir hafta sürüyorsa yağmaması bir ay sürecek. Bu bir. Ama yağdığında da 20 kilo yağıyorsa 200 kilo yağacak. Yani şöyle özellikle bu küresel iklim değişikliğinde yere inen su miktarında çok ciddi bir azalma görülmüyor. Evet hocam. Yani yağış dünyanın her tarafı. Çünkü çok basit bir şey. Bu herkesin gayet rahat anlayabileceği bilimsel olmaya da gerek yok. Hava sıcaklığı artarsa daha fazla su buharlaşır. Daha fazla su buharlaşır demek atmosferde daha fazla bulut olur. Atmosferde daha fazla bulut olur demek daha fazla yağmur düşer demek. Bu gayet açık bir şey. Yani yağış miktarı toplamda artacak. Ama bu yağış bir seferde yağan yağış olarak tepimize çökecek. Hocam son zamanlarda yağış miktarındaki bu, olay, bu olaylara ekstrem olaylar ciddi düzeyde artış gösteriyor. Yani sonra baktığımız zaman e, sel felaketlerinin artması özellikle mesela geçen sene Çatalca ve Silivri tarafındaki e, sel olayları. Bir gecede veya iki günde yağın yağmur yaklaşık bir ay iki evet. aylık yağmura denk geliyor. Samsun'da, geçen Antalya'da, şimdi Edirne'de yani bunların toplamı esasında her geçen gün artmakta yani bir anda düşen yağmur miktarı artıyor. Ve biliyorsunuz bir anda düşen yağmur miktarı bizim açımızdan kurtarır bir olay değil. Yani onu biz biriktiremiyoruz. Kesinlikle. Yani doğanın biriktirmesi için yavaş yavaş yağması lazım. Il, ıl, ıl, ıl düşen yağmur, güzel yağmur. O çünkü uzun vadede toprağı besleyen, bitkileri besleyen bunların hepsi ve tabii barajları da dolduracak olan o. Çünkü mesela şu anda Bulgaristan sanıyorum baraj kapaklarını açtığı için Edirne sular altında. Çünkü o kadar yağmur yağıyor ki baraj onu tutacak durumda değildi. Onun için adamlar baraj kapaklarını açıyorlar. Bizde de aynı şey olacak. Yani böyle büyük yağmurlarda yapacağım bir şey yok. Onu tutamıyorsun. Dolayısıyla ideal yağmur ağır ağır yağın yağmur. Ama Kesinlikle. iklim değişikliği dediğimiz şey mümkün olduğunca ekstrem olaylara doğru gidiyoruz. Yani kuraklıksa daha çok kuraklık. Yağışsa daha çok yağış. Hangisi ise onun daha fazla olması. Küresel iklim değişikliği temelde. Yani sıcak günler çoksa daha da çok olması maalesef. Ve tabii bazı yerlerinde dünyanın mesela İngiltere ondan bayağı ciddi söz ediliyor. Bu kışı çok soğuk geçirdi ama bu hiçbir şeyin göstergesi değil. Daha doğrusu bunlar pek çok şeyin göstergesi. Bunlar kolay şeylerin göstergesi. Özellikle epey programdır konuşuyoruz. Güneş çok ciddi biçimde son 3 senedir soğuk zamanlardan geçiyor. ...güneşin bu kadar serin zamanlardan geçiyor olmasının... ...dünyaya olan etkisi de dünyanın ortalama sıcaklığının düşmesi... ...bu da kışın pek çok noktada daha kuvvetli yaşanmasına sebep oluyor. Yani bu bilinmedik, görülmedik bir şey değil. Ama güneş normale dönecek. Bu güneşin normali değil. Bu anormali. Yani güneş anormal biçimde soğuk olduğu için... ...dünya şimdi birazcık serinledi gibi duruyor. Ama böyle olmayacak hayat yakın bir zamanda. Bunu göreceğiz hep birlikte yani... Güneş lekelerinden söz ediyoruz hocam. Evet, güneş lekelerinden. 2012 yazı hani ben maya takvimi falan filan demek istemiyorum ama 2012 yazında hepimiz göreceğiz hayatın nasıl geçtiğini. <gülüyor> Hatta yani bu yaz bile çok hoş olmayacak İnşallah Yani hepimiz umduğumuzdan çok çok daha azıyla karşı karşıya kalırız. Son olarak da bu iklim ve hava durumu ikilisi var. Şimdi bu derslerde bunu çok basit anlatıyoruz. İkili hava durumu radyoyu açıp bugün hava nasıl olacak diye dinlediğiniz şeydir. Ama hiç dinlemeyecek olsanız. Mesela bugün evden nasıl çıkardınız? Hiç bugün hava durumu dinlemeseniz. İstanbul'da. Pencereden bakıp. Hayır hayır bakmadık. Yani, yani tişörtle çıkar mısınız? Hayır. Hayır büyük ihtimallerinize şemsiye alırsınız. Palto giyersiniz. Ne bileyim bere, şapka mapka gibi bir şey alırsınız. Altınızda kazak olur. Kalın ayakkabı olur. Normal işte ne bekliyorsunuz şu batayından? Bu iklimdir. Ama ondan sonra bugün hava durumunu dinleyip bugün yağmur yağmayacakmış, hava açık olacak. O zaman şemsiye almayayım. Bu hava durumudur. Şimdi hava durumunu ne kadar iyi tahmin edebiliriz ya da uzun vadede tahmin edebiliriz? İklimi ne kadar iyi ve uzun vadede tahmin edebiliriz? Bu ikisi çok ciddi sorunlar. Hava durumu bu benim işim değil. Burnumu sokuyorum biliyorum. Miktat hoca kızar şimdi dinlerse. Ama 21 günlük bir limiti var hava durumunda. Yani 21 günün ötesinde bir hava durumu tahmini yapmanın istatistiksel olarak bir manası yok. O da şu demek. Bugünden 21 gün, bugün 16'sı. Evet. Ne eder 21 gün daha? 3 hafta. Hı hı. Şubat 28 gün oluyor. Hı hı. 10, 12 öyle ekledik. Diyelim 15 Mart. Evet. 15 Mart çok oldu. 7 Mart attık. Yedik. 7 Mart'ta hava nasıl olacak? Bunu resmi bütün analiz programlarıyla tahmin etmeye girecek olursak bir sonuç çıkıyor. Şimdi 7 Mart'tan ne beklersiniz? Diyelim İstanbul'un ortalaması 11 derecedir. Hava %50 ihtimalle yağmurludur. Şimdi sadece bunlara dayanarak bir tahmin yapacak olsanız %50 ihtimalle yağmur yağacak İstanbul'da sıcaklıkta en düşük 7 en yüksek 12 derece olacak gibi attım bir tahmin yapıyoruz. Bu sadece uzun yılların ortalamalarına dayanarak İstanbul hakkında bir tahmin yaptığımızda buna geliyoruz. Bir de gerçekten bunun analizini yapıp hava retaları, işte şu basra alçak basıncıydı bunların hepsini hesaba katıp güzel bir analiz yaptığınızda çıkarttığınız sonuç Bugünden eğer o 7 Mart'ın hava durumuna bakıyorsanız ikisi de aynı yere geliyor. Tahmin kalitesi olarak. Evet hocam. Şimdi dolayısıyla da uzun vadeli hava tahmini yapmak son derece tehlikeli bir şey. Bu uzun vadeli tahminler de yapılabiliyor. Geçen hafta konuşmuştuk. Mesela İngilizlerin bu meteoroloji ofisi çok ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Çünkü yazın yaptıkları tahminlere göre bu kışın çok yumuşak ve ılıman geçeceğini tahmin etmişlerdi. Ama buna karşılık şu anda karşılaştıkları kış o kadar yoğun ki adamların üstüne saldırdı herkes. Hani ılıman geçecekti diye. Burada herhangi bir meteoroloğun herhangi bir şekilde üstüne saldırırken bunu bilmek gerekiyor. Yani meteorolojinin limitleri nerede? Ve bu limitler bu adamların kabiliyetleriyle mi sınırlı yoksa bu işin doğasıyla mı sınırlı? Meteorolojide herhangi bir tahmin yapmak Herhangi bir metroloğun kapasitesiyle sınırlı bir olay değil. Yani o adamlar mükemmel bile olsalar işin doğasından gelen bir takım sorunlar var. Yani en iyi bu kadar tahmin yapabilirsiniz. Ve şu anda bu insanların tamamı yapabilecekleri tahminlerin en iyisini yapıyorlar. Ama ona karşılık bu pek çoğunuz duyuyorsunuz bir hani Amazon'da kelebeğin kanat çırpması ondan şu kadar Çelik gün sonra... Etkisi. New York'ta fırtına olmasına... Bu hani tam böyle... Ne kadar ciddiye alınır bilmiyorum ama... Gerçekten de böyle yani... Tahmin edebilme şansımız... Belirli bir yerle sınırlı ya da belirli bir zamanla sınırlı. O zaman da mesela... 24 saat içerisinde çok güzel tahminler yapabiliyorlar. Yani yarının hava durumunu... İstanbul'da şu kadar ihtimalle yağmur yağacak... Sıcaklık da şu derece olacak dediğinde... Çok ciddi olarak tutturuyorlar. Ama... Büyük fırtınalarda, özellikle son zamanlarda büyük fırtınalarda çok sorun yaşamaya başlıyor meteorologlar. Çünkü dünyanın iklimi çok hızlı değişiyor. Ve bu dediğimiz ekstrem olayların, uç olayların sayısı çok fazla değişiyor. Ve bunu bilemiyorsunuz. Ne zaman nasıl patlayacağını bazı şeylerin. O da diyelim işte havadaki toz miktarı. Fırtınaya ne derece etki edeceğini ve ne kadar yağış bırakacağını havadaki toz miktarı belirliyor. Ve siz o noktada onu bilmiyorsunuz. O sadece tahmin. Ve... İklim onun çok çok dışında bir konu. Evet burada kesiyoruz sanıyorum. Ama biraz daha mı konuşalım? İyi tamam biraz daha konuşalım. O zaman şunu söyleyeceğim. Tam diyeceğim laf oydu. Ama buna karşılık iklim çok çok daha kesin olabilecek bir şey. Çünkü iklim bundan üç ay sonra burada ne bekliyoruz? Yani üç ay sonra Mayıs mı oluyoruz? Mayıs'ın evet, ortaları. Mayıs'ın Mayıs Mayıs ortalarında. Mayıs ortalarında ne bekliyoruz? Ben size söyleyeyim. Bugün... Büyük ihtimalle 25 derece falan olacak. Güneşli bir gün. Güneşli bir gün. Ba bahardan kalma demeyeyim, bahar olacak. <gülüyor> Şimdi bunların hepsini çok çok daha rahat tahmin edebiliyoruz. Çünkü iklim çok çok daha dengeli bir konu. Ama ona karşı hava durumları herhangi bir zaman çok çok hızlı değişebiliyor. Onun için o ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Niye Edirne'yi sular bastı? Edirne'yi sular basması esasında hava durumu. İklim değil. Ama iklim değişikliğinin bir sonucu. Evet, burada sanıyorum duruyoruz. Ge haftaya görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine ...hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.